Yeşil Dil Anton Çeho Seslendiren Akın Altan Küçük Bir Roman Bölüm 1 Kendimin ve roman kahramanlarımın tuttuğu güncelerde, adı Yeşil Dil diye geçen, Karadeniz kıyısındaki bir yerde, güzel mi güzel bir yazlık ev yükselir. Katı üslup kurallarına uygun yapılmış binaları sevenlerin, ya da mimarların birçoğunun bakış açısından bu yazlık ev, Belki de beş para etmez ama ozanların, ressamların bakış açısından eşsiz güzellikte bir yapıdır. Benim hoşuma giden yanıysa, güzelliğiyle çevresindeki güzellikleri ezmemesi, mermerlerinin soğukluğu, sütunlarının görkemiyle caka satmaması kendi halinde uysal görünüşüdür. Gülümseyen, romantik duruşu insanın içine ferahlık verir. Gümüş renkli endamlı kabaklar arasında burçları, kulelerinin sivri uçları, Mazgallarıyla orta çağ havası estirir. Bu eve uzaktan baktığım zaman şövalyeleri, şatoları, bilge filozofları, gizemli kontesleriyle duygu yüklü Alman romanları gelir aklıma. Bir tepenin üstünde yükselmiştir. Çevresinde ise düzgün yolların, fıskiyelerin, seraların süslediği sık ağaçlı bir bahçe vardır. Biraz ötesinde mavi azgın deniz kıyıyi döver durur. Arada bir nemli esintinin değiştirdiği havası, her çeşitten kuşların cıvıltısı, sürekli açık göğü, denizinin duru suyuyla şahane bir yerdir burası. Yazlığın sahibi, Gürcü mü desem Çerkez mi, Maria Yegorovna Mikşadze adında, uzun boylu, etine dolgun, beşbirli gençliğinde güzelliğiyle nice gönüller yakmış, elli yaşlarında hoş bir hanımdır. Soylu bir aileden gelen Maria Yegorovna konukseverdir, sevecendir, ama çevresindekilere karşı davranışları çok serttir. Daha doğrusu bir dediğini iki ettirmez. Bizlere her istediğini yaptırır. Bir yandan bol bol yedirir içirir, öte yandan hepimizden borç para alır, ayrıca her nazını çektirir. Etiket düşkünlüğü başlıca özelliğidir. Başka bir özelliği de bir Kafkas Bey'inin kızı, yani prenses olmasıdır. İşte bu özelliğiyle kök söktürür bizlere. Yüzünün güldüğü pek görülmemiştir. Onun anlayışına göre Fransızca Guandam'ın, soylu bayanların gülümsemesi yakışık almaz. Kendinden bir yaş küçüklere bile toy gözüyle bakar. Prenses Mikşadze'ye göre soyluluk, erdemlerin en büyüğü olup bunun dışında başka bir şeye önem vermez. Uçarılığın hopbalığın can düşmanıdır. Belki kendisi fazla konuşmayı sevmediğinden olacak, ağzını açmadan oturanlara bayılır. Öyle günler olur ki Prenses Mikşadze'ye katlanmak iyice zorlaşır. Eğer bir de olya olmasa, böyle günlerde yeşil dil hiç çekilmezdi herhalde. O bakımdan bu iyi yürekli hanımefendi, gri renkli bir leke olarak kalmıştır belleklerimizde. Gel gelelim olya. Bayan Mikşatse'nin 19 yaşındaki kızı, yeşil dilin süsüdür. Çıtı pıtı, sarışın, güzeller güzeli olya. Hem eline çabuktur, hem zeki. Güzel resim yapar, bitki bilimle ilgilenir, Fransızcayı kusursuz, Almancayı çatpat konuşur. Çok kitap okur, kıvraklıkta dans perisi, Terpsi Hora'ya taş çıkartırdı herhalde. Konservatuarda müzik öğrenimi görmüştür. Güzel parçalar çalar, söyler. Biz erkekler bu mavi gözlü dilbere bayılırız. Ona aşık değiliz ama onsuz da edemeyiz. O, hepimiz için candan bir dost, arkadaş çevremizin yeri doldurulmaz bir üyesidir. Hiçbirimiz yeşil dili onsuz düşünemeyiz. O olmasa yeşil dilin şiirselliği bir hayli eksilirdi. Olya güzel bir manzara resmindeki kadın figürü gibidir. Ben insansız manzara resimlerinden oldum olası hoşlanmam. Denizin çalkantısı, ağaçların hışırtısı kulağa kendiliğinden hoş gelir zaten. Ama bir de Olya'nın sopranon sesine, piyanomuz, biz erkeklerin bas ve tenor sesleri eşlik edince denizle bahçe birer cennet köşesi olur verir. İşte Olya'mızı hepimiz çok severiz. Başka türlü de olamazdı zaten. Biz subaylar onu alayımızın gözdesi yapmıştık. Onun bize tutkunluğu da bizimkinden aşağı değildir. Erkeklerle toplu arkadaşlığa katılır, aramızda kendini bulur. Çevresinde biz olmazsak, tüm neşesi kaçar, iştaha kesilir, şarkı söylemeyi plan bırakır. Toplu eğlencelerimizde kimler yoktur ki? Yeşil dil yazlığında dinlencelerini geçiren biz dışarlıklar, komşular, birçok insan. Dışarıdan gelenler arasında Doktor Yakovkin, Odesalı gazeteci Muhin, Fizik masterı Piyevski, şimdi doktor, üniversite öğrencisi, ressam Çeho, mesleği hukukçuluk olan Harkovlu bir kont ve bir zamanlar Olya'nın öğretmenliğini yapmış olan bendeniz sayılabiliriz. Çatbat Almancayı konuşmayı, sakak uşu yakalamayı Olya'ya ben öğrettim. Mayıs ayı geldi mi hepimiz dört bir yandan yeşil dile üşüşür, ortaçağ şatosunun bütün kullanılmayan odalarını, ek bölmelerini yaz süresince tutarız. Mart ayında her birimize bizi yeşil dile çağıran ikişer mektup gelir. Bunlardan biri Bayan Mikşatse'nin yazdığı sert, tunturaklı öğütlerle dolu, öteki ise Olya'dan aldığımız uzun, neşeli, ileriye dönük tasarılar içeren, bizi çok özlediğini bildiren iki mektup. Eylül ayına değin bütün yazımız orada geçer. Komşularımıza gelince, her yazı bizlerle birlikte geçiren, iki kez Harp Akademisi sınavlarına girdiği halde başarısızlığa uğramış, Topçu Üsteğmen'in rütbesiyle ordudan ayrılma, çok okumuş, ileri düşünceli bir genç olan Yegorov, tıp öğrencisi Korobov'la karısı Yekaterina Ivanovna, toprak ağası Aliyevtov ve bunlar gibi bir sürü ordudan ayrılmış, ayrılmamış, neşeli, can sıkıcı toprak ağası, ipten kazıktan kurtulmuş it kopuk. Bizim topluluğun arkadaşları yaz boyunca gece gündüz yer, içer, çalar, söyler, havai fişekler atarak eğlenir, hoş fıkralar anlatırız. Olya, biz eşkıya sürüsü arasında kendinden geçer. Hepimizden çok o bağırır, şamata eder, ortalıkta dolaşır. Topluluğumuzun ruhudur Olyacık. Prenses Mikşatse bizleri her akşam evinin salonunda toplar. Yüzü pancar gibi kızarmıştır. Vicdansız davranışlarımızdan ötürü hepimize sitem eder, bizleri ayıplar, bizim yüzümüzden başının ağrıdığını söyler. Bize öğüt vermekten, haddimizi bildirmekten büyük zevk aldığı bellidir. Öğütlerinin bize büyük yararı dokunacağına inanır. En çok da Olya'ya yüklenir. Annesine göre suçun çoğu ondadır. Prenses Mikşasya'dan çekinen Olya, onun öğütlerini sesini çıkarmadan ayakta dinler, utancından yüzü kıpkırmızı kesilir. Gene de taparcasına sever annesini. Yaşlı prensese göre o daha bir çocuktur. Ceza olsun diye koskoca kızı köşeye diker, kahvaltıyı yemeği yasaklar. Olya'ya arka çıkmaya kalkmamızsa yangına körükle varmak demektir. Elinden gelse Prenses Mikşatse bizi de köşeye dikerdi. Gittiği kilis hainlerine bizleri de götürür, azizleri anlatan çet kitabını yüksek sesle okutur, giydiğimiz iç çamaşırlarını bile gözden geçirir, her işimize burnunu sokar. Buna karşılık biz de onun dikiş makasını ortalıktan yok eder, ispirtosunu saklar, yüksüğünü bulunmayacak yerlere sokarız. Kızdığı zamanlar aramızdan birine şöyle bağırdığı çok olmuştur. Ağza açık hayran budalası gibi orada ne dikilip duruyorsun? Yere düşürdüğün o şeyi görmedin mi? Kaldır onu oradan. Hemen kaldır. Sizin yüzünüzden daha ne kadar çekeceğim bakalım. Hadi git artık buradan. Fazla cereyanda kalıyorsun. Aramızdan biri eğlence olsun diye prensesin canını sıkacak bir şey yapar, sonra da şikayet üzerine yakayı ele vererek sorguya çekilir. Söyle bakalım, karıkları, evlekleri. Niçin çiğnedin? Yazık değil mi çiçeklere? İstemeden oldu prensesim. Sus bakayım, Çiçekleri acımadın mı diyorum sana? Sorgulama, el öpüp bağışlanmamızla son bulur. Yargıcımızın odasından çıkar çıkmaz kahkahayı basarız. Gülmekten kasıklarımız çatlar. Prenses Mikşatse, işte böylesine serttir bizlere karşı. Yüzü yalnızca koca arılara, bir de küçük çocuklara güler. Önce de belirtmiştim, onun gülümsediğini gören olmamıştır. Pimpon bir emekli general, Pazar günleri şatoya prensesle kağıt oynamaya gelir. Kağıt oynamaya oturduklarında prenses ona alçak sesle koskoca adamları, bilim doktorlarını, master'ları, ressamları, yazarları hatta aramızdaki budala baronları kendisinin yönettiğini, bizim onun verdiği akılla işimizi yürüttüğümüzü anlatır. Biz de sesimizi çıkarmayız. Bununla kendini avutmasını isteriz. Gene de prenses Michshatse sabahları 8'den önce kalkmamızda, akşamları da 11'de yatmamızda ısrar etmeseydi ona katlanabilirdik. Zavallı Olya saat on bir oldu mu tıpış tıpış yatak odasına gitmek zorundadır. Hiçbirimiz yaşlı prensese karşı çıkamayız. Özgürlüğümüzü sınırladığı için onunla alay etmekten başka bir şey gelmez elimizden. Alay etmek de şöyledir. Yanına topluca özür dilemeye gideriz. Lomonosov tarzında şiirler yazarız. Mikşasti prenslerinin soy ağacını gösteren resimler çizeriz. Kadıncağız bunları ciddiye alır. Prensesin sevmediği kişi yoktur aramızda. Bize kendi çocukları gibi alışmıştır. Bizlerin prensler soyundan gelmediğimize üzülür, bu yüzden ahvah eder. Bütün bunlara karşın hoşlanmadığı bir kişi vardır aramızda. Emekli üst teğmen Yegorov. Nedense adamcağız'a kanı bir türlü ısınamadı. Üst teğmeni evine kabul etmesinin nedeni aralarındaki bir tür para ilişkisi. Bir de yaşlı prensesin rütbe düşkünlüğüydü. Oysa eskiden aralarından su sızmazmış. Yakışıklı, nükte yapmasını bilen Duruma göre de uzun süre ağzını açmadan oturan biridir Yegorov. Ayrıca eski bir subayı olduğunu unutmamak gerekir. Prenses için en önemlisi de budur. Ama Yegorov arada bir keçileri kaçırır. Oturduğu yerde başına ellerinin arasına alır. Başlar şuna buna sövmeye. Sövgülerinden herkes canlısı cansızıyla her şey payını alır. Böyle zamanlarda prenses küplere biner. Yegorov'un ağzından çıkanları duymamamız için hepimizi evden kovar. Bir gün öğle yemeğinde Yegorov gene başını yumruklarına dayadı, durup dururken Kafkas beyleriyle ilgili tatsız bir konu açtı. Sonra da cebinden bir strekoza dergisi çıkarıp Prenses Mikşat senin aldırmadan bir yazı okumaya başladı. Tiflis güzel bir kenttir. Sokaklarını, beylerin süpürdüğü, hatta otellerde ayakkabı boyacılığı yaptığı bu kentin erdemleri arasında şunları sayabiliriz gibi satırlar vardı yazıda. Prenses, Sofradan kalktığı gibi öfkeyle yanımızdan uzaklaştı. Başka bir seferinde Yegorov, prensesin hazırladığı kilisede anılacaklar çizelgesinde adlarımızın yanına soyadlarımızı da yazınca kadıncağız büs bütün çileden çıktı. Kadının çileden çıkması, Yegorov'un onun kızıyla evlenmeyi düşlediği, Olya'nın da bu konuda istekli olduğu bir zamana rastlaması bakımından çok talihsiz bir durumdu. Yegorov, Olya ile evlenmesinin olanaksızlığını bile bile onunla evlenme düşleri kurmaktan kendini alamıyordu. Eski töreye göre Olya, Üsteğmen'le gönül ilişkisini açığa vuramazdı. O nedenle onu kimseye sezdirmeden gizli gizli sevmekteydi. Kızcağızın birine gönül vermesi, kaçamak yapmak, annesinin koyduğu bir yasayı çiğnemek gibi bir şeydi. Annesine göre Olya, kimseyi sevemezdi, sevmemeliydi. Bölüm 2 Bu ortaçağ şatosunda neredeyse saçma ortaçağ sahnelerinden biri oynanmak üzereydi. Yedi yıl kadar önce Prens Mikşatze henüz hayattayken, Yeşil Dile, Prensin yakın dostu olan Prens Çahitzev adında Yekaterinoslavyalı bir toprak ağası konuk gelmişti. Prens Çahitzev çok varlıklı bir adamdı. Yaşamını hovardaca sürdürdüğü, paralarını saçıp savurduğu halde son günlerine değin zengin kalmıştı. Prens Mikşatze, bütün bu hovardalıklarında onun kadeh arkadaşıydı. Gençliklerinde ikisi el birliği edip bir kızı baba evinden kaçırmışlar, kız sonra Prens Çahitsev'in karısı olmuştu. İki Kafkas beyinin dostluklarını pekiştiren işte bu olaydı. Çahitsev yeşil dile konuk geldiği gün siyah saçlı, dar omuzlu, pırtlak gözlü lise öğrencisi oğlunu da yanında getirmişti. Beyler eski günlerdeki gibi içki alemine dalınca bu yeni yetme o zaman 13 yaşında olan Olya'ya kur yapmaya başladı. Çocuğun kıza duyduğu ilgi gözden kaçamazdı. İki baba kimseye çaktırmadan birbirlerine göz kırptılar, ufaklıkların ileride uygun bir çift olacağı konusunda aralarında anlaştılar. Bunun üzerine iki küçük çağrılıp öpüştürüldü, sonra da iki baba el sıkışıp kendileri öpüştüler. Hatta Prens Mikşat ise gözyaşlarını tutamadı. Tanrı böyle istemiş. ''Senin oğlum var, benim kızım. Yüce buyruğa karşı gelemeyiz.'' dedi. Çocukların parmaklarına birer yüzük takıldı Birlikte fotoğraflar çekildi. Bu fotoğraf şimdi salonda. Baş köşede asılı durur. Resim ilk zamanlar Yegorov'u hayli tedirgin etti. Arkadaşların ona takılmalarına sebep oluşturdu. İki babanın düşüncesi, Maria Yegorovna'nın da hoşuna gitti. Çocukları çağırıp gelecekteki evliliklerini tantanalı bir biçimde kutsadı. Çahitsevlerin ayrılışından bir hafta sonra Olya, postadan son derece pahalı bir armağan aldı. Sonra bu armağanlar her yıl birbirini izledi. Genç çahitse bu evlilik işine beklenenin üzerinde önem vermiş olmalıydı. Gerçeği söylemek gerekirse kendisi pek ahım şahım bir genç sayılmazdı. Her yaz yeşil dile gelip bir haftayı Mikşatzi ailesinin yanında geçiriyor, ancak orada kaldığı sürece kimseyle konuşmuyor, odasından Olya'ya aşk mektupları gönderiyordu. Olyacık ne yapsın? Mektupları okuyup okuyup utancından kızarıyordu. Zeki bir kız olduğunu daha önce söylemiştik. Koskoca adamın babasının böyle salakça şeyler yapmasına akıllar dirememişti. Bundan 2 yıl önce Prens Mikşat'a ölü verdi. Ölürken Olya'ya şunları söyledi: "Bak kızım, sakın aptallık edip Çahit Zev'den başkasıyla evlenme. Akıllı, değerli bir gençtir." Olya, nişanlısının ne derece akıllı olduğunu biliyordu ama babasına karşı çıkamazdı. Çahit Zev evleneceği konusunda babasına şeref sözü verdi. Bu konu açılınca bize "Babamın isteği böyle." derdi. Bunu gururla söylerken önemli bir görevi yerine getiriyormuş, neredeyse kahramanlık yapıyormuş gibi havalara girerdi. Babası, sanki onun verdiği sözü yanında mezara götürmüş de bundan dolayı büyük bir övünç duyuyordu. Ne romantik, ne olağanüstü bir sözdü bu. Gel gelelim doğayla insanoğlunun mantığı kendi bildiğini okudu. Üsteyman Yegorov, Olya'nın çevresinde dolanmaya başladı. Çahit sevse, genç kızın gözünde yıldan yıla daha bir maskara durumuna düştü. Bir keresinde Üsteğmen cesaret edip genç kıza aşkına açtığında Olya ona sevgiden söz etmemesini rica etti. Babasına verdiği sözü anımsattı, sonra da bütün gece gözyaşı döktü. Öte yandan Prenses Maria Yegorovna her hafta Moskova'ya çahitsebe mektuplar döşeniyor, delikanlının bir an önce üniversiteyi bitirip gelmesini istiyordu. ''Yazlıktaki kiracılarımın senin gibi sakalları yok ama okullarını çoktan bitirdiler. Birer meslek sahibidir hepsi de.'' diye yazıyordu pembe kağıtlara yazdığı mektuplarla saygılı yanıtlar gönderen Çahitsev ise, iki sayfayı okulunu süresinden önce bitiremeyeceğini kanıtlayan satırlarla dolduruyordu. Olya da yazıyordu Çahitsev'e. Ama onun bana yazdığı mektupların Çahitsev'e yazdıklarından kat kat güzel olduğuna kalıbımı basarım. Prenses, kızının bu gürcü delikanlısıyla evleneceğinden öylesine emindi ki, değilse kızını rahatça aramıza salmaz, Bizim gibi bey soyundan gelmeyen şamatacı, uçarı Tanrı tanımaz gençlerin yanında Boş şeylerle vakit öldürmesine izin vermezdi Prenses ne istediğini biliyordu Ayrıca kocasının isteği onun için kutsaldı Ol ya da öyle Önünde sonunda bayan çahit sev olacağı konusunda Hiçbir kuşkusu yoktu Ancak olaylar umulduğu gibi gelişmedi İki babanın tasarısı Tam gerçekleşme aşamasında başarısızlığa uğradı Demek oluyor ki Çahitsev'in romanı Mutlu Sonla bitmeyecekmiş. Mutlu Sonla değil ama Vodville bitti. Geçen yaz Çahitsev, Yeşil Dile geldiğinde Haziran'ın sonuydu. Ancak bu gelişinde artık üniversite öğrencisi değil, kapı gibi diplomasıyla mesleğini elde etmiş biriydi. Prenses Maria Yegorovna onu coşkuyla gösterişli bir biçimde kucaklayarak karşıladı. Bu arada uzun ümitler vermekten de geri durmadı. Olya, Nişanlısını karşılamak için özel olarak diktirdiği en pahalı giysisini giymişti. Kentten şampanyalar getirildi, havai fişekler atıldı. Ertesi günün sabahındaysa Yazlık Şato, Temmuz'un sonunda yapılacak düğün haberiyle çalkalandı. Biz Olya'yı sevenler ortalıkta hayal gibi dolaşıyor, Gürcü delikanlının bahçeye bakan penceresini nefretle süzerek "Zavallı Olya, zavallı Olya." diye söyleniyorduk. Yüzü solgunlaşan Olya da bahçede gezinirken o çıtı pıtılığıyla yarı ölü gibiydi. Ne yapıp yapıp durdurmalıydık bu kızı. Gel gelelim biz dostları aklını çalmaya çalıştıkça o, babamın annemin isteği böyle, diyor, başka bir şey söylemiyordu. Biz, ama delilik bu, senin yaptığın düpedüz aptallık, diye ısrar ettiğimiz zamanda onu silkiyor, üzüntülü yüzünü bizden kaçırıyordu. Nişanlısıysa eskisi gibi odasından dışarı çıkmamakta, uşaklarla Olya'ya, onu sevdiğini bildiren mektuplar göndermekteydi. Pencereden bakıp bizim olyayla karşılıklı davranışımızdaki rahatlığı görünce çok şaşırıyor olmalıydı. Ara sıra odasından ayrılırsa o da yalnızca bizlerle yemek yemek içindi. Sofrada oturduğu sürece hiç konuşmuyor, kimsenin yüzüne bakmıyor, sorularımıza kısa, kuru yanıtlar veriyordu. Bir keresinde nasıl cesaret ettiyse bir fıkra anlatmaya kalktı. Hepimizin bildiği bayat bir fıkraydı bu. Yemekten sonra prenses onu karşısına oturtuyor, ikili oyunlardan birini öğretmeye çalışıyordu. Çahitsev'in, terin suyun içine batmış bir halde alt dudağını ısırarak, derin derin düşünerek öyle bir kağıt oynaması var ki, görülmeye değerdi. Ama onun bu sıkılganlığı prensesin çok hoşuna gidiyordu. Bir keresinde Çahitsev, kağıt oyunundan paçasını kurtardığı gibi kendini bahçeye attı. O sırada, Olya da bahçeye gezmeye çıkmış bulunuyordu. Çahitsev, Olya Andreevna diye seslendi kızın arkasından. ''Biliyorum, beni sevmiyorsunuz. Bu durumda nişanlı kalmamız garip geliyordur size. Gene de ileride beni seveceğinizi umuyorum.'' Bunları söyledikten sonra öyle utandı ki yan yollardan geçerek odasına kapandı. O sıralar Yegorov çiftliğinden ayrılmamaya çalışıyordu. Çahitsev'in varlığına katlanamadığı için yeşil dile pek uğradığı yoktu. Çahitsev'in gelişinden sonraki ikinci pazar günü sanıyorum Temmuz'un beşi filandı Prensesin yeğeni olan genç üniversiteli, kaldığımız odalara tek tek uğrayarak teyzesinin isteğini bizlere iletti. Hepimiz akşama hazırlanıp kendimize çeki düzen verecektik. Koyu takımlarımızı giyecek, beyaz boyun eldiven takacak, ciddi, saygılı, akıllı davranıp ancak arada bir nükte yapacak, saçlarımızı kıvıracak, süs köpekleri gibi, gürültü etmeyecek, odalarımızı düzenli tutacaktık. Bütün yeşil dil bir çeşit gizli hazırlığa koyulmuştu. Kentten çeşit çeşit şaraplar, vodkalar, mezeler getirtildi. Uşaklar, hizmetçiler odalarımızdan alınıp mutfağa yollandı. Pir de baktık, öğleden sonra konuklar sökün etmeye başladı. Akşam geç vakitlere değin insanlar, akın akın insanlar geldi. Saat sekizde sandal gezisi bitince balo başladı. Baloda yazlıkçılardan biz erkekler kafa kafaya verip ne pahasına olursa olsun, isterse sonunda rezalet çıksın, Olya'yı Çayhitzev'in elinden kurtarmayı kararlaştırdık. Üsteyman Yegorov'u yeşil dile getirme işini ben yüklendim. Yegorov'un çiftliği 20 kilometre uzaktaydı. Hemen işe koyuldum ve onu orada elimle koymuş gibi buldum. Buldum ama ne durumda. Üsteğmen bulut gibi sarhoştu. Üstelik kafayı vurup yatmıştı. Onu sarsa sarsa uyandırdım, yıkayıp giydirdim, sövmelerine karşı koymalarını aldırmaksızın neredeyse zorla yeşil dile getirdim. Gece saat onda balo tam kıvamını bulmuştu. İki piyanonun müziğiyle dört odada dans ediliyordu. Dansa ara verildiği zaman kalabalık bahçeye çıkıyor, orada tepenin üstünde beşinci piyano çalmaya başlıyordu. Bahçede, deniz kıyısında, hatta sandala bini açıklarda attığımız havai fişekler prensesin bile çok hoşuna gitti. Şatonun çatısından ateşlediğimiz maytaplar bütün yeşil dili aydınlığa boğdu. Biri bahçede, biri yazlık evin içinde kurulan iki sofra herkesin bol bol yiyip içmesine yetiyordu. Görünüşe bakılırsa gecenin kahramanı Çahit zevdi. Daracık fırın içinde burnunun üstü terlemiş, yanakları al al olmuş bir durumda hep Olya'yla dans ediyordu. Garip bir şekilde gülümsemesinden kendini hiç de rahat hissetmediği anlaşılabilirdi. Dansta adım atışlarına bile özen göstermesi göz kamaştırmak istediğini gösteriyordu. Ama göz kamaştıracak bir şeyciği yoktu ki zavallının. Olya daha sonra bana Prens Çahit'ze ve çok acıdığını söyledi. Gerçekten acınacak durumdaydı Gürcü Bey Üniversitede ders dinlerken, gece yatağına yatarken, sabahleyin kalkarken, aklından çıkaramadığı nişanlısının elinden alınacağını sezmiş gibiydi. Bize bakarken gözlerinden yalvarış okunuyordu. Onun gözünde hepimiz baş edilmesi güç, acımasız birer rakiptik. Masalara uzun kadehlerin konulmasından, Maria Yegorovna'nın de birde saatine bakışından görkemli resmi törenin yaklaştığını, saat Çahit Zevin, annesinden Olya'yı öpme izni isteyeceğini anladık. Elimizi çabuk tutmalıydık. Saat 11.30'da soluk görünmek için yüzümü bol bol pudraladım, boyun bağımı yana kaydırdım, saçlarımı dağıtıp üzgün gözükmeye çalışarak Olya'ya yaklaştım. Genç kızın elini tutup yalvarmaya başladım. Olga Andriyevna, şey... Ne var? Ne oldu? Yalvarırım, üzülmeyin. Olga Andriyevna, hiç istemediğimiz bir olay geldi başımıza. Önünde sonunda böyle olacağı belliydi. Ne oldu? Söyleyin. Korkmayacaksınız ama. Şey, yalvarırım. Ne olur, çok üzülmeyin. Yevgraf. Ne oldu yevgrafa? Kızcağız da bedbeniz attı. Güven, sevecenlik dolu iri gözlerini gözlerime dikti. Yevgraf bitkin durumda. Belki ölecek, dedim. Olyacık sarsıldı, elini sapsarı kesilen alnına koydu. Sonunda beklenen şey oldu. Ölmek üzere. ''Kurtarın onu Olga Andriyevna.'' Genç kız ellerime sarıldı. ''Nerede şimdi?'' ''Söyleyin.'' ''Bahçede, kameriyede. Korkunç bir durum Olyacığım. Durum bize bakıyorlar. Hadi kapının önüne dışarıya çıkalım. Kendisi sizi kesinlikle suçlamıyor. Onu seviyorsunuz. Biliyor o da. Şu anda durumu nedir?'' ''Korkunç, korkunç.'' ''Bir an önce gidelim öyleyse. Hemen gidelim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden.'' Böylece salondan çıktık. Kızcağız ayakta zor duruyordu. Ben gözyaşlarımı siler gibi yaptım. Önümüzden sık sık bizim çetenin üyeleri gelip geçiyor, tedirgin, üzgün, korku içindeki yüzlerini bizden gizlemek için pek de büyük bir çaba harcamıyorlardı. Fizik masterı arkamızdan bize duyuracak biçimde ''Sonunda kanı durdurduk'' dedi. Olyacık koluma yapışarak ''Çabuk gidelim'' diye fısıldadı. Merdivenlerden bahçeye indik. Sessiz, aydınlık bir geceydi. Piyano tıngırtıları, kuyu ağaçların hışırtısı, çekirgelerin cırıltıları hoş bir biçimde okşuyordu kulaklarımızı. Dalgaların şapırtısı duyuluyordu aşağılardan. Olya, ''Ama tümüyle benim suçum değil.'' diye fısıldadı. ''Ne yapabilirdim? Babam öyle istedi.'' Yevgraf anlamalıydı beni. Durumu çok mu tehlikeli? ''Tam olarak bilmiyorum.'' Mihail Pavlovich elinden geleni yaptı. Kendisi iyi bir doktordur. Yevgraf'ı da çok sever. Yaklaştık Olga Andreyevna. Korkutucu bir durumla karşılaşmayacağım değil mi? Böyle şeylerden çok korkarım. Bakamam. Niye böyle yaptı bilmem ki. Kızcağız ağlamaya başladı. Suçum yok benim. Durumu anlamalıydı. Kendisini açıklarım. Kameraya'ya gelmiştik. Burada dedim. Olya gözlerini kapadı. İki eliyle birden bana tutundu. İçeri giremem ben. Korkmayın. Hey! Yevgraf! Ölmedin daha değil mi? İçeriden yanıt geldi. Henüz değil. Niçin sordun? Üsteğmen, yeleğinin düğmeleri çözülmüş, saçı başı dağılmış, sarhoş, soluk bir yüzle kameriyenin önüne ay ışığına çıktı. Ne var? diye sordu bir daha. Olya başını kaldırdı. Yegorov'u gördü. Bir bana baktı, bir Yevgraf'a baktı. Sonra yeniden bana baktı. Ben gülmeye başladım. Genç kızın yüzü de aydınlandı. Bir sevinç çığlığı atarak ileri doğru yürüdü. Oysa bize çok kızacağını sanmıştım. Demek ki kızmasını beceremiyormuş. Bir adım yürüdü, duraksadı. Sonra Yegorov'un kollarına atıldı. O arada Yegorov yeleğinin önünü iliklemiş, kollarını açmıştı. İkisi kucak kucağa geldiler. Yegorov neşeyle güldü, soluğu kızın yüzüne gelmesin diye başını yana çevirdi, saçma sapan bir şeyler mırıldandı. Olya da şöyle fısıldadı. Böyle yapmaya hakkınız yoktu. Suç bende değil. Bunu babamla annem istediler. Geriye döndüm. Şıkır şıkır aydınlanmış yazlık şatoya doğru hızlı adımlarla yürüdüm. Konuklar gelinle güveyi kutlamaya hazırlanıyorlardı. Saat 12'ye geliyordu neredeyse. Tıpası açılmış şişelerin, kadehlerin konulduğu tepsiler ellerinde uşaklar hazır beklemekteydiler. Çahitsev sıkıntılı sıkıntılı ellerini ovuşturuyor, gözleriyle Olya yarıyordu. Prenses Maria Yegorovna da kızına gerekli öğütleri vermek, nasıl davranması gerektiğini söylemek için onu her yerde arattırmaktaydı. Bizim çetenin adamları kıs kıs gülüyorlardı. Prenses, ''Olya nerede?'' diye sordu bana. ''Bilmiyorum. Git de şunu bul.'' Yeniden bahçeye indim. Ellerim arkada, evin çevresinde iki tur attım. Bizim ressam de bir borusunu öttürüyordu. Bunun anlamı, ''Sıkı tut, sakın bırakma.'' demekti. Yegorov da kameriyeden ona baykuş ötüşüyle yanıt veriyordu. Bu da "Tamam, sıkı tutuyorum." demekti. İkinci turdan sonra şatoya döndüm. Uşaklar tepsileri masalara bırakmışlar, elleri bomboş, kalabalığa bönbön bön bakıyorlardı. Konuklar ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydılar. Saat 12 olmuş, hatta çeyrek geçmişti. Piyanolar da sustuğu için bütün odalara insanı ağırlığıyla ezen bir sessizlik çökmüştü. Yüzü pancar gibi kızaran prenses geldiğimi görünce Olya nerede? diye sordu. Bilmiyorum, bahçede yok. Kadıncağız şaşkın şaşkın omuz silkti, sonra kolundan çekti. Saatin çoktan geldiğini bilmiyor mu bu kız? Ben de omuz silktim. Prenses benden ayrılıp Zevin yanına gitti. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Çahit de omuz silkti. Prenses bu sefer onun kolunu çekti. Bu kız ne aptalmış? diyerek evin içinde koşturmaya başladı. Hizmetçiler, uşaklar, liseli öğrenciler, Prensesin akrabaları paldır küldür merdivenlerden aşağıya indiler. Ortadan yok olan gelini bulmak üzere bahçenin derinliklerine daldılar. Arkalarından ben de bahçeye gittim. Yegorov'un bir beceriksizlik yapıp Olya'yı elinden kaçırmasından, böylece hepimizi rezil etmesinden korkuyordum. Ancak korkum boşunaymış. Olya, üst eğmenin yanında kuzu kuzu oturuyor, parmaklarını delikanlının yüzünde dolaştırarak kulağına durmadan bir şeyler fısıldıyordu. O mırıl mırıl konuşmasını bitirince, bu sefer üst teğmen başlıyordu konuşmaya. Üst teğmenin, Prenses Maria Yegorovna'nın kafasına düşünce sokmak dediği şeyi yaparken bir yandan da öpücüklerle bu düşünceleri tatlandırdığı görülmekteydi. İşte böyle alçak sesle konuşurken, sözlerini öpücüklerle tatlandırırken, ağzından yayılan vodka kokusunu kızın anlamaması için yüzünü yana çevirmeyi de ihmal etmiyordu. İkisi de öylesine mutluydular ki dünyada her şeyi bu arada saatin kaç olduğunu da unutmuşlardı. Kameriyenin kapısında bir süre dikildim. Gördüklerime çok sevindim. Gençlerin mutluluğunu bozmamak için yüz geri şatoya döndüm. Neredeyse aklını kaçıracak duruma gelen prenses bayılmamak için isbir kokluyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Bir yandan güveyinden, bir yandan konuklardan utanıyor, öfkesini çıkaracak birini arıyordu. O güne değin kimseye bir fiske vurmadığı halde hizmetçilerden biri gelip genç hanımı bulamadığını söyleyince kızın yanağına bir tokat patlattı. Şampanyayı kutlamaları beklemekten sıkılan konuklar aralarında fiskos edip gülüşerek yeniden dansa başladılar. Saat bir oldu. Olya hala ortalıkta yoktu. İyice çılgına dönen prenses bu sefer bizim arkadaşlardan birine çattı. Bu işler hep sizin başınızın altından çıkıyor. O kız bir gelsin bak ona neler yapacağım. Söyle, o nerede? Neden sonra Olya'nın bulunduğu yeri söyleyen bir iyiliksever çıktı. Prensesin yeğenlerinden, kokulu öğrencisi ufak tefek bir yumurcaktı bu. Bahçeden koşa koşa geldi, teyzesine sokularak kucağına oturdu, kadının başını eğdi, kulağına bir şeyler fısıldadı. O anda yüzü sapsarı kesilen prenses bağırmamak için dudağını ısırdı. Ne dedin? Kameriyede mi? Evet. Prenses ayağa kalktı. Gülümsemeyi andıran çarpık bir yüzle Olya'nın başının ağrıdığını, düğün törenine katılamayacağı için özür dilediğini duyurdu herkese. Konuklar üzüntülerini bildirdiler. Çarçabuk yemeklerini yiyip şatodan ayrıldılar. Saat 2'de, Yegorov genç kızı saat 2'ye de koyalama becerisini göstermişti. Ben evin girişinde, zakkumların oluşturduğu duvarın arkasında duruyor, Olya'nın bahçeden dönüşünü bekliyordum. Bütün amacım geçerken onun yüzünü görmekti. Çünkü mutlu kadınların yüzünü seyretmeye bayılırım. Ayrıca Üsteğmen'e karşı duyduğu aşkla anne korkusunun bu yüze nasıl yansıdığını, aşkın mı yoksa korkunun mu daha ağır basacağını çok merak ediyordum. Zakkum çiçeklerini koklayarak beklemem uzun sürmedi. Olya uzakta gözük az sonra. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Uzun eteğini toplamıştı, ağır ağır yürüyordu. Ay aydınlığında, bu aydınlığı titrek ışıklarıyla bozan, ağaçlara asılı fenerlerin ışığı altında küçük ayaklarını, yüzünü açık seçik görüyordum. Yüzü ciddi ve solgundu. Yalnızca dudaklarının ucu gülümsüyordu. Dalgın dalgın önüne bakışından, zihninde çok zor bir problemi çözmeye girişmiş sanırdınız. Genç kız, merdivenin birinci basamağına adımını atar atmaz, bakışları birden tedirginleşti. Aklına annesi gelmiş olmalıydı. Elini kaldırıp bozulan saçlarını düzeltti, basamakta bir süre kararsız durdu, sonra başını silkti, cesaretle kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açınca solgun yüzü salondan taşan parlak ışıkla aydınlandı. Işığı görür görmez irkildi, bir adım geriledi, hatta hafifçe yere çöktü. Sanki birisi onu başından tutup geriye itmiş gibiydi. Onu böylesine irkilten şuydu. Öfkeden, utançtan kıpkırmızı kesilen annesi eşikle dikiliyordu. Başı dimdikti ama tir tir titriyordu. İki dakika kadar süren bir sessizlikten sonra annesi onu şöyle azarladı. ''Bir bey kızı, üstelik bir beyin nişanlısı, Yevgrap adındaki bir üst bozuntusuyla gizli gizli buluşsun ha? Seni şıllık seni.'' Bu hakaretin ağırlığı altında ezilen Olya zangır zangır titremeye başladı. Annesinin yanındaki boşluktan sıyrılarak doğruca odasına koştu. Oraya varınca yatağın üstüne oturdu, kaygılı, korku dolu bakışlarını pencereye dikti, sabaha kadar da öyle kaldı. O gece saat üçte bizim çetenin üyeleri bir araya geldik, mutluluktan sarhoş olan Yegorov'la bir süre dalga geçtikten sonra Harkovlu hukukçu barona Zevle görüşmesi için görev verdik. Baron ne yapıp etmeli, Zev'in içinde bulunduğu durumun garipliğini anlamasını, hatta uygar bir insan olarak bizim girişimimizi hoş karşılayıp bizleri bağışlamasını sağlamalıydı. Bütün bunlar aramızı bularak dostça yapılmalıydı. Çahitsev bizim barona durumu çok iyi anladığını, babasının vasiyetine fazla önem vermediğini ama Olya'yı sevdiği için onunla evlenmekte kararlı olduğunu bildirmiş. Baronun elini dostça sıkmış, ertesi gün yeşil dilden ayrılacağını söylemiş. Ertesi sabah Olya süklüm püklüm kahvaltıya indi. Yüzü solgundu. Hem korktuğu hem utandığı belliydi. Anlaşılan gelecekle ilgili beklentileri hiç de umut verici değildi. Ama hepimizi birden yemek salonunda görünce biraz yüzü güldü. Orada toplanmış, prensesin yüzüne karşı bağırıp çağırıyorduk. Hem de hep bir ağızdan. Artık küçüklük maskemizi atmıştık yüzümüzden. Yegorov'un geçen akşam Olya'nın kafasına soktuğu düşüncelerin aynısını biz de prensese telkiyin etmeye çalışıyorduk. Kadınların özgür olduğu, evlilikte seçme hakları bulunduğu, onların da kişilik taşıdığı gibi düşünceler. Prenses, suratı bir karışasık. Yegorov'un gönderdiği mektubu sesini çıkarmadan dinledi. Bu mektubu hepimiz el birliğiyle yazmıştık. İçerisinde, ''Yaşımın küçüklüğünden, deneyimsizliğimden, eğer siz uygun görürseniz'' gibi sözler sık sık geçiyordu. Mektubu okuyup bitirmemizi sessizce bekledikten sonra prenses, ''Benim gibi yaşını başına almış bir kadına ders vermek sizin gibi süt kuzularının işi değil.'' dedi. ''Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi çayınızı için.'' Sonra da başka birini bulup vereceğiniz aklı ona verin. Anlaşılıyor. Sizin benim gibi koca karılarla işiniz yok artık. Birlikte yaşayamayız. Siz çok akıllısınız. Bense aptalım biri. Yollarımız burada ayrılıyor beyler. Sizlere güle güle. Hepinize çok minnettarım. Prenses düpedüzevinden kovuyordu bizi. Ona bir teşekkür mektubu yazdık. Sıraya girip elini öptük. İstemeye istemeye Yegorov'un çiftliğine taşındık. Orada tüm yaptığımız aralıksız içki içmek... Olya'nın özlemini çekmek, dertli Yegorov'u avutmaya çalışmaktı. Üçüncü ayrılık haftamıza giriyorduk ki hukukçu baron arkadaşımız prensesten bir mektup aldı. Prenses ondan Yeşildil'e bir zahmet uğramasını, kendisi için bir evrak düzenlemesini istiyordu. Baron hemen yola koyuldu. Aradan üç gün geçip baron çiftliğe dönmeyince biz de, sözüm ona, arkadaşımızı yoklamak için yollara düştük. Yeşildil'e vardığımızda vakit öğleyi buluyordu. Hemen yazlık şatoya girmedik. Bahçede oyalanarak pencerelere bakmaya başladık. Prenses geldiğimizi görmüştü. Penceresinden. Ne işiniz var burada? Neden geldiniz? Diye sordu. Geldik işte. Yoksa benden istediğiniz bir şey mi var? Baron'u götürecektik de. Baron'un sizin gibi zıpırlarla, haydut bozuntularıyla bir alışverişi olamaz. O şimdi oturmuş bir sürü yazı hazırlıyor. Şapkamızı çıkarıp pencereye yaklaştık. Sağlığınız nasıl prensesim? Diye sordum ben. ''Daha ortalarda ne dolaşıyorsunuz? Hadi gidin odalarınıza.'' Bu çağrı üzerine hepimiz odalarımıza dağıldık. Sesimizi çıkarmadan beklemeye başladık. Bu sessizlik bizleri çok özleyen prensesin hoşuna gitmişti. Ardından öğle yemeğine alıkonulduk. Yemekte kaşığını yere düşüren bir arkadaşımızı prenses, ''Ayran budalası.'' diyerek karşıladı. Ona göre daha kaşık tutmayı bile öğrenememiştik. Yemeğin bitiminde olayla bahçede dolaştık. O geceyi şatoda geçirdik. Ertesi gün aynı şey yinelendi. Böylece Eylül'ün sonuna değin yeşil dilden ayrılmadık. Prensesle aramızda kendiliğinden barış yapılmıştı. Moskova'ya döndükten sonra Yegorov'dan bir mektup aldım. Üsteğmen kış boyunca prensese dil döküp sonunda onu tavlamayı başardığını, öfkesini sevgiye dönüştürdüğünü yazıyor. Önümüzdeki yaz kızıyla Üsteğmen'in düğününü yapacağına söz vermiş. Kısa bir süre sonra iki mektup daha alacağım. Biri prensesten gelen resmi ve sert bir mektup, Öteki ise Olya'nın tasarılarla dolu uzun neşeli mektubu. Mayıs sonunda Yeşil Dile gene yol görünüyor. Son